Ekonomi, ekoloji Hazırlayı tüm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 Ee, son e, birkaç gündür gündemimizde e, Artvin Cerattepe'de yaşanan e, direniş var. E, dolayısıyla bizden sonraki program e, olan e, Yeşil Dalga'da aynı e, konuları işleyeceği için e, bu hafta e, Yeşil Dalga programcılarıyla birlikte e, ekonomi ekolojiyi tek e, program halinde e, yapmayı uygun gördük. Çünkü parça parça e, yapınca konular bölünmesin. Zaten e, konuklarımız da hep birbirini Tamamlayan e, konuklar olacak. E, ben sözü fazla e, uzatmıyorum. Zaten Açık Radyo'nun pek çok e, programlarında ve yayınlarında zaten e, Cerat Tepe e, çok e, derinlemesine incelendi. E, şimdi ilk konuğumuz hatta e, dün e, kendisi dünkü direniş esnasında Cerat Tepe'de e, gözaltına alındı. E, akşam saatlerinde serbest bırakıldı. E, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nurneşe Karahan. E, Neşanım Hanım günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, öncelikle geçmiş olsun diyelim sizlere ve sizin özellikle dünkü gözaltına alınmanızdan sonra serbest kalmanız. Geçmiş olsun diyelim. Aslında tüm Artvin halkına da sizin nezdiniz de geçmiş olsun diyelim. Ee, şimdi biz ben e, arşive baktım gelmeden önce biz sizi 14 Ocak e, tarihindeki programımızda ağırlamışız. O sırada da bu Cengiz İnşaat'ın Cerat Tepe'ye doğru bir e, saldırı Vardı o günlerde ee, Üzerinden tam bir ay geçtikten sonra Tekrar aynı girişimlerini e, Yapmaktan çekinmediler e, Bir bu son birkaç gündür Bu son hafta başından bu yana neler oldu e, Bize şöyle e, Toparlayabilirseniz çok seviniriz Evet bir ay önce de Şeyin e, Arka tarafından Yani Ama e, işte arka, e, orman bölgenin köy hizmetlerinin açtırılan yoldan yani kar yağmış kapalı orada bir tane ev olsa kimse gidip açmaz ama arka taraftan kilometrelerce yolu açtırıp arkadan dolanarak hı hı. E, yer teslim yapmaya kalkıştılar onu engelledik biliyorsunuz o sürece ama işte aradan e, bir ay geçmeden e, bütün çevre illerde yaklaşık 7 tane ilim bütün güvenlik güçlerini artına toplayıp artık halkı ya sanki bir, bir başka devlet burası Türkiye Cumhuriyeti bizimle savaşıyor. Hı hı. Devletin yani savaşıyor gibi bütün güvenlik güçlerini yiyarak Aksin halkının 20 yıldır bütün hukuk, hukuksal ve insani mücadelesini gazla, bombayla, la, ses bombasıyla, plastik mermiyle kırmaya çalıştılar. Tabi öyle bir gücümüz yok artık halka katan 2 gündür 3 gündür ne uyku uyudu ne iş yerini açtı ne başka bir şey yaptı 24 saat mücadeleye devam etti ama tabi öyle bir dediğim gibi bir ordu şey karşısında silahlı ve bir de kimyasal silah bunlar normal bir şey de değil hı hı. çok sayıda insanımız yaralandı Evet. sıkıntı yaşadı Hepimiz çok sayıda gaz yedik. Yaralananlar oldu herhalde hastanelere evet, kaldırılanlar oldu. oldu. Hastanelere evet. kaldırılanlar oldu. Ambulansların geçişine bile izin vermediler. Yoğun bir şekilde işte gaz ve şey bombası attılar ve plastik mermiyle o insanların görmediği, gözlerin görmediği şey yapmaz zaman da bize plastik mermiyle hücuma devam ettiler. Tabii sonuçta bir silahlı güç değiliz. Mecburen direne direne şey yapmak zorunda kaldık İşte bizleri gözaltına aldılar hı hı. Topladılar Sizinle birlikte 3 ee, kişi daha vardı galiba değil mi gözaltına aldı. 6 kişi, kişi, kişi gözaltına aldı Diğerleri işte arka tarafa çekildi Hani biz biraz daha önde oluyoruz İşte milletvekillerimiz geldi 2 gündür Onlar da en önde durdular evet. ne milletvekilliği dokunulmazlığı Ne konuşmalar Belki 50 kere e, Vali Bey'le e, CHP, CHP Başkanımız e, görüştü. Biz de akşam gittik bir kez daha görüştük Vali Bey'le. Ama işte yani inanılmaz bir tavır sergileniyor gerçekten. Evet. E, ama biz asla mücadeleden vazgeçmiş değiliz. Mücadelemiz sürecek. Çünkü orası bizim kalbimiz, beynimiz, yaşam alanımız. Orayı orayı yok ettikleri zaman bizi bütünüyle, altın olarak bir bütün olarak bir e, Şehri yok edecekler, dünyanın sayılı ekolojik bölgelerinden birini yok edecekler. Aslında dünya çapında bir yeri yok yok edecekler. İnsanlık adına da büyük bir suç işliyorlar. Biz yıllardır bunu bütün bilimsel verileriyle, bütün kanıtlarıyla ispatlamış olduğumuz halde zaten hiç dinlememeye çalışıyorlar. Akşam Faruk Çelik'in bir açıklamasını duydukça biz bu arada bütün medyadaki olanı bir de çok fazla. Ee, o yoğunluğun içerisinde takip edemedik ama akşam dinleyince inanamadık. İnanın inanamadık. Daha önce bizimle bir başka kez görüşmüştü Faruk Çelik. Ne yazık Hı. ki atsın kökenli. Nereli olursa olsun o da önemli değil. Doğru. Ama bir insanlık dışı bir açıklama yapıyor bunlar. Gerçekten öyle. Bile bile yalan söylüyorlar. Bile bile yalan söylüyorlar. Evet. Hem konumu biliyorlar hem alanı biliyorlar hem değerleri biliyorlar. Ve her şeyi bildikleri halde mahkeme kararlarını iptalleri, bilim insanlarının kararlarını hepsi bildikleri halde Bile bile yalan söyleyerek böyle böyle açıklamalar yapabiliyorlar. Evet. Artvin halkını bununla pes edeceklerini zannediyorlar. Ama asla pes etmeyeceğiz. Bu devam edecek. Bizim işimiz devam edecek. Evet. Yani neredeyse devlet bütün kurumlarıyla bir özel sektör şirketinin esiri olmuş ve hep birlikte Artvin halkının sabrını sınıyorlar sanki değil mi yani artık 20 yılı aşkın bir mücadele burada ve sanıyorum esnaf da hiç yani dükkanlarını falan açmıyor herhalde. Onların da zaten büyük bir desteği ve katılımı var. Bugün bir bir tane bir açım artık dedik hı. bugün serbest bıraktık açıyorlar hatta sabah yine ona rağmen beklemişler acaba yani açmasak mı diye de düşünmüşler hı hı. ama şu anda bugün çünkü yine e, o bütün güçlerini yine yukarıya yolladılar hı. E, ama artık o o şekilde bugün aynı zamanda e, avukat arkadaşlar Züzeyder mahkemesinde tekrar e, bir başvuruda bulundular yani e, ...bu yürütmeye durduğuma talebi için. Evet, yayında onlara evet. da bağlanacağız Neşe Hanım. Evet, göstermek için e, tekrar Hı -hı. gittiler. Artık hukuktan da çok fazla bir umudumuz kalmadı ama... ...yine de, evet. son, e, evet. yani, yine de belki hala bir şeyler e, olabilir diye bir şansımız... ...yine de Tabii bütün yolları deneyeceğiz... Hı -hı. Tüm şeyler yapıp yine mücadelelerimizi devam, devam edeceksiniz. <gülüyor> Bu çevre illerden gelen bütün o takviye çevik kuvvet ekipleri falan herhalde halihazırda hazırda e, <gülüyor> kentte duruyor, değil mi bunlar? Yani geri, geri çekilmediler. İş, i̇şgal altında, altın işgal altında. Evet. Altın başka ülke. Altın çok Müslüman işledi. huzurlu bir kent, evet. yaşamı güzel bir kent, güvenilir bir kent olduğu için büyük bir suç işledi. Çok iyi bir doğaya sahip olduğu için büyük bir suç işledi. Bu, suç, bu suçun bedelini ödetmek istiyorlar bize. Evet. Başka bir şey diyemiyoruz. Çünkü başka bir nedenleri yok. Büyük evet. bir suç işledik. Evet. Kendi gelirlerimizi kendimiz sağladık. Olağanüstü küçücük topraklardan büyük şeyler elde ettik. Hem insanlık adına faydalı şeyler yaptık. Türkiye'nin en yüksek okuma oranı olan iliz biz. Her yerde bizim insanımız var. Türkiye'ye hizmet ediyor. Ama ne yazık ki biz günah işledik herhalde. Büyük bir günah işledik. O yüzden de bu günahın bedelini bu şekilde ödetmeye çalışıyorlar bize. Ama asla pes etmeyeceğiz. Evet. Biz de buradan e, tekrar mücadeleniz için sizi hem e, kutlayalım hem de e, desteklerimizi e, gönderelim tekrar e, buradan Teşekkür sizlere. E, mücadelenizde e, kolaylıklar e, dileyelim. Ee, ve e, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız Teşekkürler, için Teşekkür ederiz sağ olun Teşekkürler, Teşekkürler. Ee, Bir ara verelim Aradan sonra e, bölgeden bir e, gazeteci konuğumuz olacak e, Ondan dinleyeceğiz e, bölgedeki gelişmeleri O zaman e, Karadeniz'i konuşuyoruz Artvin'i konuşuyoruz e, En uygun kim olur diye düşünüyoruz Kazım Koyuncu tabii ki aklımıza geldi Kazım Koyuncu'dan Uyaha'yı dinleyelim arada 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekolojik Programında Artvin Cerat Tepe'deki direniş konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk yarısında Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nurneşe Karaan'la e, son durumu konuştuk. E, birazdan hattımızda e, başka bir konumuz olacak ama Özgül istersen sen o sırada maden mühendisleri odasının bir açıklaması vardı. Evet. İstersen ondan bahsedelim Aslında... e, konumuzu bağlayana kadar. Aslında e, genelde madenler söz konusu olduğu zaman e, maden mühendisleri ya da maden, maden mühendisleri odaları açıklama yapan madenlerin ne kadar e, ülkemizin zenginliği olduğu bu açıdan hı hı. ona yönelik tabii ki çevresel hassasiyetleri de giderek madenlerin çıkarılması yönünde açıklamalar gelir. Yorumlar duyarız e, basında da ama e, Cerattepe'de Tepe'de son günde yaşananların ertesinde maden mühendisleri odasının bir açıklaması vardı. Onu da özellikle e, görünce arkadaşlarla paylaşalım istedik. Hı hı. E, bu mücadeleyi haklı buluyoruz ve Artun halkıyla dayanışma içerisindeyiz diye açıklama yaptılar ee, ve kamunun etkin gözetim ve denetimini sağlayan çevre ve ekosistemlerin korunmasını gözeten ekonomik kalkınmayı ve gelir dağılımının düzeltilmesinin dolayısıyla yoksulluğun azaltılmasını hedefleyen madencilik politikaları önemlidir diyerek aslında bu ekolojik hassasiyetlerin hmm. altını çizen bir açıklamaydı ve Artvin halkının yanında olduklarının e, te, te, özellikle artılarının, e, Yanında olduklarına dair vurguladılar. Hı -hı. Evet Hı -hı. E, bu da aslında Önemliydi. E, gerçekten de Baktığımızda Artvin'deki konu aslında siyasi Bir konu değil. Yani hem çok geçmişi Çok uzun çok eskiye dayanan Yani 80'lerin sonunda 90'ların başından beri olan bir konu bu açıdan da baktığımızda konu e, tabii ki mevcut hükümete eleştiren şeyler görüyoruz ama bunun mevcut hükümetten de öncesinde olan Artvin'in e, Artvin'lerin e, mücadelesi sayesinde hem hukuk mücadelesi hem yereldeki mücadele süresince sayesinde engellenmiş ve her taraftan baktığınız zaman CHP'lisi, AKP'lisi bölgeye gittiğinizde hani bu projeye e, karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla maden mühendisi, Hı -hı. partilisi, partisi olmayanı, halkın e, bir talebi. Bunun da altını özellikle programımızda çizmek isterim. Evet. Ben de. Aynı zamanda Çevre Mühendisleri Odası da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı yine. Tabii yani bütün e, meslek örgütleri konuyla ilgili e, açıklamalar e, yapıyorlar. E, bu, e, onlar da tabii daha çok yani bu madencilik aktivitelerinin bizim daha önceki yayınlarımızda da Neşe Hanım söylemişti Artvin'in bütün dağlarını kapsayan şekilde 325 tane maden ruhsatı verilmiş. Bu çok ciddi bir şey. Yani bu Artvin'in altına üstüne getirmek, talan etmek, yani oradaki bütün doğayı neredeyse yani toprağın üzerinden silmek, oradaki insanın ee, artık bütün yaşam alanlarına saldırı neticesinde orayı insansızlaştırmak e, demek neredeyse haritadan silmek demek e, Artvin'i. E, bu kadar çok madencilik faaliyetinin e, yoğunlaşması. Burada tabii heyelan riskinin artmasından e, bahsetti onlarda. Hatta e, çok ilginç kendi... ÇED raporundan yani bu şeyin Cerattepe'deki bu siyanülü altı madenciliği yapılacak olan işte bu Cengiz İnşaat'ın girmek istediği alandan orman alanı içinde kaldığı ve 50.300 adet ağacın kesileceği belirtiliyor ki bu yani işte oraya gidecek yolların açılmasıyla şununla bununla maden sahasının etrafında çok daha fazla aslında bu ağaç kesilecek demek. Oradan bu madencilik faaliyetleri esnasında... E, pek çok e, bölge e, civardaki işte bitkilere hayvan varlıklarına e, bunlara e, şey yapmak demek yani o yani kadar fazla çıkan, var ki evet e, gazlarla ve tozlarla e, yani Topyekün aslında dediğimiz gibi e, artvine karşı tek bir şirket değil e, bakıldığı zaman e, bütün madencilik e, faaliyetleriyle Topyekün aslında iktidarın gücünü de kolu kuvvetlerinin gücünü de arkasına alarak topyekün bir saldırı Hı -hı. Dan bahsediyoruz. Aslında sen e, işte, doğal varlıklarla e, ilgili birkaç şeyden bahsettin. Ben de istersen e, bıraktığın yerden söz alıp birkaç, birkaç de vurgu yapayım. E, neresinden baksak yani Artvin'in, e, Artvin madeni konuşuyoruz. Cerat Tepe ve Genya bölgesindeki madeni konuşuyoruz ama orada her anlamıyla doğal varlıklarıyla e, dolu bir cennetten bahsetmek mümkün. Ve e, bu alanda flora'sına baktığımızda örneğin Artvin'de 200 endemik olmak üzere 3 e, ...305'i nadir olmak üzere yaklaşık 1900 bitki türü var. Yani gerçekten bunu böyle telaffuz ederken kolay geliyor insana söylemek. Ee, ama ülkemizin bu açıdan en zengin e, illerinden biri e, bitkisel açıdan. E, uluslararası sözleşmelere göre risk altında olan ve korunması gereken çok sayıda bitki türü ve habitatları mevcut... E, biyolojik çeşitlilik açısından baktığımızda e, bölgedeki Kafkasör, Hatila Vadisi ve Çoruh Vadisi e, hem biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ama aynı zamanda tehlike altındaki e, en önemli 25 karasal ekolojik bölgeden biri. E, bunun dışında e, ormanlardan, kesilecek ağaçlardan bahsettim Pelin. Gerçekten e, yeterince e, tehdit, e, yeterince... Büyüklüğünü nasıl anlatsam bilemedim ama bir anlamda da şunu da yine bahsetmek lazım. E, bu bölgedeki ormanlar e, doğal yaşlı orman ekosistemlerinden ve gerçekten Türkiye'deki ve ya sadece Türkiye'deki değil dünya üzerindeki e, çok kıymetli e, ekosistemler doğal yaş yaşlı orman ekosistemlerine baktığımızda e, bunu sadece bizler söylemiyoruz. E, bunu e, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları tema vakfı WWF dünyadaki e, önemli e, kurumlar söylüyorlar örneğin e Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın WWF'in e, sıralamasına göre dünya üzerindeki korumada öncelikle 200 ekolojik bölgeden biri. Yani bitkilerine baktığımızda, ağaçlarına baktığımızda, Hı -hı. su varlıklarına baktığımızda neresine değinirsek değinelim. Gerçekten e, korunması böyle kıymetli, e, el üstünde tutulması gereken bir bölge. Hoyrat madencilikle... Ee, evet. Gündeme gelmemesi gereken aslında bizim programlarımızda belki de ideal dünyada şöyle olsa hani Artvin'e şu açıdan gitmek lazım böyle koruyalım belki de gitmemek lazım çünkü şu kadar değerli diye. <gülüyor> Öyle programlar yapmak isterdik ama maalesef e, ne zaman Cerat Tepe'yi konuşuyorsak 80'lerin evet. sonundan 90'ların başından itibaren gündemde bu madencilikle gündeme gelmesi Hı -hı. E, gerçekten evet. çok acı. Aslında belki de işte 10 yıl 20 yıl sürecek bir madencilik faaliyeti için bir daha geri getirilemeyecek doğa feda edilecek e, bu tip işte ne diyelim e, özel sektör faaliyetleri için e, ama sadece belki e, çok daha farklı turizm. E, faaliyetleri düşünülse e, yani bölgeyle ilgili e, çok daha farklı e, orayı geliştirmek anlamında, tanıtmak anlamında e, tabii ağırlıklı e, turizm olmak üzere projeler geliştirilse oradaki e, hem e, doğal varlık hiçbir şekilde zarar görmemiş olacak hem de bu e, Pek çok insan e, faydalanmış olacak, görmüş olacak. Biz hiçbir zaman bu koruma kullanma dengesini e, Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir doğal varlık için e, maalesef ki e, tutturamıyoruz. E, böyle de bir e, sorunumuz var. Evet çünkü insan odaklı bakıyoruz. Yani ekosistem hakları dediğimiz e, şeyi unutmamamız lazım. Demin bitkiden bahsettik, e, ormanlardan bahsettik. Biraz da belki e, diğer canlılar, ekosistem paylaştığımız diğer canlılardan da bahsetmek lazım. Bölgede sadece biz yokuz, insanlar yaşamıyor. E, bölge fauna çeşitliği açısından da çok zengin. Yırtıcı kuşların ülkemizden geçen iki ana göç yollarından birisi. E, burası Kafkasörgen Dağı bölgesi. Ve birçok uluslararası sözleşmede göç yollarının korunması hüküm altına alınmış durumda. E, Türkiye'de bunlardan bunlara imzacı Bölgede 21 memeli hayvan türünün varlığı saptanmış örneğin ve Bern sözleşmesinin ek listelerinden birinde kesin koruma altına alınan falan türleri içinde yer alan canlılar var. Çok sayıda canlılar var. Bundan da bahsetmek lazım. Dolayısıyla demin bahsettiğimiz gibi... Konu konuştukça bahsedecek çok fazla şey gündeme geliyor, bitki örtüsü, canlıları, su varlıkları, orman varlıkları gerçekten çok kıymetli bir bölgeden bahsediyoruz. Orman varlıklarıyla, bütün doğal varlıklarıyla çok zengin, çok değerli gözümüz gibi korumamız gereken çok kıymetli bir bölgeden bahsediyoruz ve oraya gitmiş olanlar bilirler aslında bu maden yani planlanan maden öyle çok uzakta da değil Artvin'in üst mahallelerine kadar iniyor. O, evet. o açıdan da anlaşılması çok zor. Yani Doğru. bu kadar insan yaşamının da olduğu hani bitki türlerine, canlılara, ekosistemdeki dünya paylaştığımız diğer varlıklara önem vermiyorsak, sadece insan odaklı bakıyorsak bile bu kadar yaşam alanının içine giren Artvin'in üst mahallelerine kadar inen bir yerde maden e, projesi kabul edilemez. Evet e, şimdi hatta e, Ömer Şam bölgeden bir gazeteci arkadaşımız var. E, Ömer Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, şimdi biz e, az önce Neşe Hanım'dan e, son gelişmeleri e, aldık. E, bir gazeteci gözüyle siz de bölgeden ve uzun yıllardır orada gazetecilik yapan e, bir kişi olarak e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler oluyor? E, biraz da sizin gözünüzle e, dinleyelim e, Cerat Tepe'de olan biteni. Şimdi e, aslında Cerat Tepe'de... E, ee, sadece orada a, a, Artvin halkının yani oradaki mesele e, sadece e, Artvin halkının meselesi değil sorunu değil yani oradaki e, bütün e, duyarlı insanların çevreye yaşama yaşam alanlarına e, hatta dünyanın e, bu tür e, rezervine e, duyarlı olan herkesin sorunu orası hatta ülke sorunu yani dünya sorunu dünyanın yaşamı ile ilgili sorun orası. Hı -hı. Yani burada indirgeyip işte Cengiz'in işte millet Cengiz davasına da indirgenebilir. Veyahut da işte orada işte madendir, zenginliktir, altın takma şeyine de indirgeyebilir. Ama buradaki esas sorun devletin kendi yasalarına, kendi yönetmeliklerine, hukukuna, aykırı kendi kendine aykırı gelmesidir. Yani burada şirketlerin, çok uluslu şirketlerin veyahut da yerli şirketlerin bir yağması söz konusudur. Sizin de uzun zamandan beri takip ettiğiniz, benim de sadece bir gazeteci olarak değil, aynı zamanda hı hı. yaşam savunucusu işte çevre mücadelesi evet. içerisinde yer alan birisi olarak 1990'lı yıllardan beri özellikle bu gelişmeleri takip ediyoruz. Hı hı. Nedir Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle de Fortuna Vadisi ile başlayan HES mücadelesi, HES'lerin vahilere yayılması. Bunun ardından işte ülkenin çeşitli bölgelerinde nükleerinden tutun termik santrallere ve en son olarak da maden yağmalarına, maden adı altında topraklarımızın, yaşam alanlarımızın yağmalanmasına. Evet. Şimdi bakıyoruz aslında burada çok ilginç şeyler var. Tabi bu arada bir Ankara saldırısı yaşanıyor. Doğaya saldırılar yaşanıyor işte ülkenin başka topraklarında insanlar öldürülüyor ve orada bir yaşam mücadelesi sürdürülüyor. Şimdi 50 bin 300 ağaçtan söz ediliyor bu sadece bir yargı kararında ortaya konulan ve bakanın çıkıp da işte aman bunda bir şey yok birkaç şey dediği. İşte başta bir bakanın işte bir zamanlar orada olması maden çıkarılması cinayettir demesi. ...ve şimdi de işte haberi yokmuş gibi... Hı hı. ...hatta bunu tutup da işte... ...yok teröre, yok bilmem nereye... yamamaya çalışmaları... ...yok işte fa farklı şeylere yamamaları ...çalışmaları... ...bunlar tamamen devletin kendi kendini inkar... ...devlet yetkililerinin özellikle devleti... ...devletin yetkililerinin kendi kendini... ...yani devleti yönetenlerin kendi kendini inkarıdır... ...şimdi Cerat Tepe'deki olay aslında... ...1990'lı yıllara dayanıyor baktığımız zaman... Hı hı. Cominco diye Kanada e, menşeli bir firmanın burada gelip çalışmalar yapması. O dönemlerde biliyorsunuz e, ülkemizde henüz CHED diye bilinmiyor. CHED raporu bilinmiyor e, veyahut da bununla ilgili çevresel değerlerle ilgili herhangi bir e, şey yok. Düzenleme yok, yasal evet. düzenleme yok. E, yönetmeliklerde herhangi bir düzenleme yok. E, daha sonra e, olmadığı için de tabii oradaki bakanlıklar bilmem nere Türkiye'nin işte Doğal zenginlikleri diye işte kaynak olarak e, ranta çevirme e, işte, şeyleri olarak bu e, burada çalışmalar başlatılıyor. İşte galeriler açılıyor. İşte belirli bir alanlar düzenleniyor. Ve bu sırada Artvin'ler e, Yeşil Artvin Derneği'nin kurulmasıyla birlikte bu, bu maden çalışmalarına karşı mücadele ediyor. Zaten Artvin'in bir kısmı madenlerle tamamen e, çöle çevrilmiş. İşte Murgul'da yapılan çalışmalar olsun. Hmm gerek şimdi barajların etkisiyle işte HES'lerin yağmalamasıyla zaten Artvin çorak bir toprağa dönüştürülmüş. Şimdi buradaki Cerat Tepe, tam Artvin'in zirvesinde, beyninde. Evet. Cerat Tepe aynı zamanda Hatila Milli Parkı Kafkasör Yaylası ve Egeyna Dağı dediğimiz bölgede yaklaşık 2000 türün fauna ve florasıyla yaşadığı bunun yakın endemi olan hmm. e, çok e, ilginç ve koruma öncelikli bir alan, dünyada koruma öncelikli alanlardan bir tanesi. E, Artvin'in işte içerisinde barındığı biyosfer rezerv alanları ve altta işte diğer koruma alanlarının bir kenarında, aynı zamanda bu bölge Artvin ve bölgesindeki e, e, yerleşim alanlarının içme suyu e, rezervlerinin olduğu yani. Evet. Yer. Şimdi böyle bir alanda. E, bu dediğimiz Kominko firması çalışmalarına başlıyor ve açılan davalar 1996lı yıllarda ilk ruhsat zaten 1992 yılında alınıyor. 92 yılında alınan ruhsata karşı bir mücadele başlatılıyor. Erzurum idare Dava idare mahkemesinde. daha sonra idare mahkemesi burada bir yürütmeyi durdurma kararı veriyor. çeşitli kararlar çıkıyor. Bu arada bu Kominko firması tutup buradaki haklarını ee, aynı zamanda yine bir Kanadalı firma olan Çayeli'nde, Rize'nin Çayeli ilçesinde çaylı Bakır işletmelerini işleten İnmet Mini firmasına devrediyor. Evet. Ee, İnmet Minik firması tabii bu arada Murgul'u da içine katacak şekilde burada çalışmalar yapılıyor. Ama burada gal galerileri açılmış. Yani büyük daha önceki fotoğraflarda da görebilirsiniz onu. İşte hani mağaranın girişine, işte o galerinin girişine direniş sloganları yazılan ve ağaçların kesildiği. Bölgede bulunan bir çalışma alanı. Burada çalışmalar yapılırken mahkeme devam ediyor ve geliyoruz 2000'li yıllara. 2000'li yıllarda burada ki yargı kararı, yargı tamamen Danıştay'ın 8. Dairesi'nin en son vermiş olduğu kararla 2008'e 10.827 sayılı dosyasıyla vermiş olduğu kararla buradaki Rize İdare Mahkemesi'nin son olarak Rize İdare Mahkemesi'ne taşınıyor. iptal kararını onaylıyor ve buradaki süreç tamamlanıp bu firma bütün pılını, pırsızını toplayıp bölgeden ayrılıyor. Ne var ne yok. konteynerların her şeyini toplayıp ayrılıyor oradan. Hmm. Daha sonra ilginç bir şekilde buraya yine dava açılıyor çünkü çevreye verilmiş birçok zararlar var. Bu zararlara karşı suç duyurusunda bulunuluyor. Ve ilginç olan e, Artvin Valiliği e, Orman ve e, Şehircilik Müdürlüğü e, ile birlikte bu e, firmaya e, suç duyurusunda bulunuyor. Artvin Suç Ceza Mahkemesi'nin 2008'e 118 esas sayılı dosyasıyla bu maden şirketine çevreyi kirletmek ve çevreye geri dönüşümü olmayan zararlar verdiği suçuyla da dava açılıyor. Evet. Bu dava devam ederken bu firmaya 100 bin liraya yakın işte cezalar kesiliyor ve tutuluyor. Bu arada işte hepimizin de kaçırdığı, gözden kaçırdığı, işte Ankara'da MIT'in uyuduğu gibi iki saldırıda da bizim de biraz uyuma pozisyonuna geçtiğimiz torba yasaların gündeme gelmesiyle burada bir değişiklik söz konusu oluyor. Ne oluyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın e, ihale yönetmediği, e, ilgili mevzuatlar, hatta maden yasasında değişiklikler yapılarak bu torba yasalarının arasından geçirilerek şöyle bir ifade ortaya çıkıyor. Deniyor ki her ne koşulda her ne şekilde iptal edilirse edilsin bu maden sahaları bakanlığın kamu yararı gördüğü bu alanlar yeniden ihaleye açılır. Değişikliğinin yapılmasıyla 2011'de, 2011'in sonlarında 2012'de ee, bu uh, Artvin'deki Cerat Tepe bölgesi temizlenip hani gittiler bir dört yıl bir ferahlık yaşandı. Evet. Yeniden diyaleye ee, çıkartılıyor. Şubat 2012'de. Şubat hmm. 2012'de e, Artvinlilerle birlikte diyalenin e, bir yapılacağı salonun önünde enerji tabii tabi kaynaklar bakanlığı önünde bir eylem yapıyoruz. Burasını yapamazsınız diye biz orada öğreniyoruz. Bu yasada yapılan bir hmm, torba yasayla geçirilmiş bir evet. madde. Evet. Yani zaten i̇şte, işte, ülke genelinde belki şimdi, o, Ömer Bey belki bu, şunu da altını çizmek lazım. Ee, gerçekten bu 2011'de geçen ee, bu yeni yasa birlikte 1343 alanın ihale yoluyla ruhsatlandırılması süreci başlıyor. Yani tabii ki evet, artık çok evet. önemli. Artvin'i takip ediyoruz. Ama, ama aslında topyekün bir saldırıya Türkiye'de geçiş var o kararla. O kararla. Evet. Türkiye evet şimdi. Burada e, şunu aslında vurgulamak istiyorum. E, burada yaklaşık işte bu yıllarda 20 yıllık bir e, mücadele süreci var. Ve 2012'den bugüne yaklaşık 4 yıl geçen bir süreç var. Burada bu e, sevgili Uğur Bayrak tutan başta olmak üzere mecliste bulunan işte Melda Hanım da Melda Onur da oradaydı zaten. Hmm. Bunlar, sürekli bunları konuştuk. Bu yasada ilgili bu bölgelerin iptal edilemedi maalesef. Yani bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılamadı. Yapıldıysa da yetersiz kaldı. Ama bakın çok ilginçtir. 2012'de biliyorsunuz belki siz de takip ettiniz onu. Hmm. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun düzenlemesini getiren, onlara şey koyan bir yasa düzenlemesi vardı. Yasa düzenlemesinin 34 ve 36. maddesinde de aynı şekilde HES'ler için bir, HES'ler ve termik için bir düzenleme getiriliyordu. Ve orada da deniyordu ki yine aynı şekilde her ne şekilde olursa olsun, işte baraj enerji üretimi ile ilgili yapılacak olan işte iptallere ilişkin yeniden bu ihale açılır veyahut da yeniden, ee, su kullanıma anlaşması bilmem e, enerji üretim anlaşması imzalanıyor deniyordu. Biz orada mücadele ettik. İşte meclisteki arkadaşları e, harekete geçirdik ve orada bir cümle eklettik sonuna. Hester hariç dendi. ama tabii termikler bu işin içerisinde kaldı. Daha sonra yapılan çalışmalarla bu, bu şey iptal edildi. Evet. İşte Oryan'ın Samsun'daki termik şeyiyle ilgili. Evet. Daha aslında bu. yani baktığımızda bütün bu termik, HES, maden mücadeleleri hep aslında işte böyle bir gece operasyonuyla, torba yasalarla geçirilen yönetmeliklerle, bir takım maddelerle bugün geldiğimiz noktayı aslında biz daha önceden gördük. Bunları biliyoruz. Yani bu gelen şeyleri aslında hem Türkiye'nin çeşitleriyle işli bölgelerindeki işte çevre mücadelesi verenler gazeteciler biz bunları hep gördük söyledik. Bugün de tabii hiçbir şekilde geri adım atılmadığı için de uygulamalarını görüyoruz bu aşamada. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Zaten biz herhalde önümüzdeki günlerde de bu konuları konuşacağız. Gene tekrar ağırlamak isteriz sizleri yayınımızda. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Ben de yani iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum duyarlılıkla tekrar. Çok teşekkürler. Evet ekonomi ekoloji kapatıyoruz birazdan yeşil dalgada tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Ekonomi ekoloji.